Evet Açık Çok... ve Açık Dergi programı devam ediyor. Canlı yayına geri döndük. Programın başında anons ettiğimiz üzere iki konumuz var. Yedi buçuk kadar sohbet edeceğimiz. Selin Turan ve Burak Kabadayı bizlerle beraber hoş geldiniz öncelikle. Hoş Yavaş bulduk. Olalım. Hoş geldiniz stüdyoya. Canlı yayındayız. Canlı yayın konuklarımız kendileri gündüzde duyurmuştuk az önce aslında. Evet buran şu anda halen görülebilir olan Mikser'deki sergisi ee, ve... Bu perşembe günü pasajista açılacak sergisi vesilesiyle buluştuğumuzu başında söyleyelim. Ee, Mikserdeki sergiye doğrudan senin de müdahalesi ve dahil konusu küratör olarak hatta diyebiliriz galiba. Ee, öncelikle o işi konuşarak e, başlayalım. Bir de bu arada tabii e, şeyde alt mekanda da hmm. bir karma sergide e, senin işlerin görülebiliyordu. Biz evet. maalesef kaçırdık o sergiyi. Fırsat olmadı görmeye ama e, sen o açığımızı artık bir tamam. biçimde tamamladınız. Şöyle soralım, üç Sergi aynı anda açmak nereden acaba? İcabetti. <gülüyor> yani <gülüyor> <etti>. sıradaki <mis> <gülüyor> Sergi 20 Ocak'ta açıldı. Aslında hani çok evet. alışıla geldik bir durum değil bir sanatçının Hı -hı. ayrı ayrı hem bir galeride hem bağımsız bir e, pasajiste olduğu gibi farklı farklı yerlerde, inisiyatiflerde, kurumlarda açılışında olması ve Hı -hı. aynı anda üç farklı yerde görebilmek. Ee, bu açıdan buranın durumu biraz özgün diyebiliriz. Ben Mixer'deki serginin küratörlüğünü yaptım. Diğer iki sergiler bağımsız. Pasajdaki hatta daha görmedik. Çok <gülüyor> heyecanlıyız. Perşembe günü onun için. <gülüyor> evet. Perşembe açılacak. Peki üç sergi birbirine bağlayan nedir onu soralım. Ee, ya aslında üçü de farklı bir proje, farklı bir çıkış noktasıydı. Hepsi aslında bir alan çalışmasına benziyor. Mixer'deki çatı altı köy üzerinden üretilmiş bir başlangıcı var. Ee, Bomanti adadaki alt sanat mekanı ise, Diyarbakır sure içerisindeki kurşun yaraları duvarları ile ilgili bir süreçti. Hı hı. Pasaj tarla başında ise oradaki çocuklarla 4 aydır sürdürdüğüm bir projenin sonunda oluşan bir sergi olacak. Hı hı. Peki her bir iş o mekana mı özgü? Çünkü Bomontidekini aslında kaçırdığımız için soruyorum şu anda. O bir duvar yerleştirmesi, surdaki evlerin Hı -hı. E, yansıması. Peki sen daha iyi anlatabilirsin. Her bir iş özgü, kendi mekana mı özgü? Tarlabaşı içinde keza aynı evet. şeyi söyledi. Evet, Tarlabaşı kendi başına baya o mekanla birebir ilişki kuruyor. Çünkü oradaki çocuklarla çalışmaya sürdürdük. Hı -hı. Her hafta dört çocukla çalışmaya başladık. Ben onlara bir kol saate hediye ediyorum ve bir haftalık kullanabilecekleri cep telefon veriyorum video çekmeleri için. Ondan istediklerim şey şu. Ne zaman saate bakmaları gerektiğinde ya da ne zaman saate bakarlarsa hı hı. telefonla 15 saniyelik videolarını çekiyorlar. Ve bu 4 ay sürüyor. Her hafta 4 çocuk var. Şu anda elimde 2600 adet video geldi. Onu 24 saat zaman paralelinde... Oradaki mekanın için birebir üretildi. Henemenci de olacak İsmail abinin büfesinde. Orada aslında kalıcı bir nesne olacak. olacak. Evet, değil aynen. mi? Yani nasıl geldi peki bu fikir? 6-12 yaş aralığındaki çocukları kullanan, yani evet. onlardaymış genelde bu inisiyatif. Ve e, nasıl eminsin mesela hakikaten yani, her saate baktıklarında Yok o çekim, süreçten çekmedikleri... emin değilim. Belki saate ya bakmıyorlardı. Da da sadece çekiyorlardı. Belki de bakmadan <gülüyor> çekiyorlardı. Bilmiyorum o kendi içindeki gelişim sürecini. Ama benim ilgimi çeken onların saatle kurduğu diyalog, ilişki yani aslında çok fazla gündeliğinde olan bir şey değil. Bir de Sadece mesele benim için saat de değil orada. Arka planda şeyi de görebiliyoruz. Kolumdaki saati çektiğinde mekanı görebiliyoruz. Nerede olduğuna dair izlenimler oradan alıyoruz. O benim hoşuma gidiyor. Ve yani dört ay sürdüğü için onların çektikleri videolardan gerçek zaman saatini yaratabiliyorum. Yani o videoya ne zaman baksak aslında bugünün şu anki saati o videoda görmüş evet. oluyoruz. Ve... Yanlış anlamadım değil mi? Bir menemenci de mi Evet evet oradaki tarla yani. başında, başında önce... kullandığı bir mekan kullandığı zaten bir mekan. Hı -hı. orada Hı -hı. sergiler yapıyorlar ama Hı -hı. bu kalıcı bir nesne haline getirmek istedim. Aslında orada. bir saat olacak orada değil mi? Evet orada. evet aslında bir saat direkt... nesnesi olacak ama çocukların çektiği videolardan Hı -hı. oluşan bir saat nesnesi. Böylece bir kurgu da denemiş olacaksın aslında. Yani işlerinde kullanıyor musun bilmiyorum ama... ...bir, bir çeşit o videoları bir araya getirebilirsin. Evet, evet. Tabii. Önceki işlerde de video vardı bu... Hmm. Örneğin mikserde de vardı. Ha, evet. evet. Depodaki Depoda. 1 bölü 2 çalışmam vardı. Kısaca Orada, bahseder misin ondan da? O da zamanla alakalıydı. Aslında depodaki bir pencereyi 24 saatlik videosunu çektim. O, o çektiğim videoyu pencerenin yanına... Aynı boyutta pencereyle birebir yansıtıp ne yaptım işte o pencereden gerçek pencereden gün akışı devam ederken aslında benim oraya koyduğum pencere sadece bir gün hı hı. ve de o da aynı zaman paralelinde ilerliyorsa saat kaç o saatte çekilmiş videoydu hı hı. ama bir pencerede gerçek pencerede her gün bir zaman akışı varken benim çektiğimde sadece bir gün hı hı. görebiliyoruz hı hı. onun kıyaslaması. Evet, var aslında burada daha. böyle bir sizin sorduğunuz soruya da esinlerden hani gerçekçi bir yaklaşım olmakla birlikte hani mekana özgü gibi gözükse de buran işlerindeki ortak noktadaki bence ilginç yan hepsi tabii ki mekana özgü veyahut hatta tek seferde düşündüğü projeler olduğu için hı hı. hani hazır işler değil, e, üretim süreci aşaması hep aynı anda olan işler fakat hı hı. belli bir şekilde kullandığı veyahut da ...kafasındaki fikir her neyse onunla ilgili... ...başka bir temsiliyet hali yaratıyor... ...ve bu hı hı. otomatikman bir mekanda olmuş oluyor... ...çünkü sergi hı. olduğu için ama aslında... ...arkadaki fikir bundan daha... ...enteresan geliyor bana hani... Evet. ...mesela mikserdeki sergide... ...direkt mekanı kullanmadı belki ama... ...yine bir ağacı seçip aynı ağacın ...temsiliyet hı hı. üzerinden gitti ya da... ...pasajdaki işte... ...belki tarihi başındaki mekânı kullanıp aynı oradaki çocuklarla çalışıyor ama yine bir saat temsiliyeti yaratıyor. Aslında başka bir saat gerçekliği yaratıyor, başka bir Hı -hı. zaman yaratıyor gibi Hı -hı. bir durum evet. var. Hani orada öyle bir açısı da var işlerin. Yani sadece hani oturup mekandaki şeyleri dönüştürmekten ziyade on buran sanki bir bakış açısı öyleymiş gibi geliyor bana işlerde. Kendi yani belki buradan sizin ön ressam ve resim arka planına da bağlanabiliriz. Evet onu konuştuk gelinler önce. Kısaca ben resim geçmişli diye <gülüyor> e, temsil evet. kavramına nasıl yaklaşıyorsun dedim ama ben resim geçmişli değilim dedi. Sadece resim böyle bir <gülüyor> Şimdi bunu mikrofonda da söyledik belki açmak istersin. E, o kısmını temsil kısmı e, yani temsil aslında tabii m, zamanında başka türlü e, düşündüğün yani şeylerin zamanıyla kendi zamanıyla bizim onlara muhatap olduğumuz zaman gibi çok temel bir ayrım var aslında. Evet evet yani her biri için aslında temsil başka bir konumda. Mikserdeki 20'sinden sonraki sergi için aslında temsiliyet kendi kendisi üzerinden ilerleyen bir durum. Hı hı. Çünkü yaptığım şey şu bir ağacı kendisinden çıkarıp kendisi olmadan kendisinin kendisi olmayan haliyle kendisinin ilk hali üzerinde bir kurgulama süreci vardı. Ağacı kömüre çevirip işte o kömürle direk o ağacın çizimini ortaya koyuyoruz. Ağacık ve kömüre çevirmeyi de bence burada bir açalım. açalım çünkü Evet biyolojik bir, kömür bir, süreci. E, evet yani biz de bir şaşırdık <gülüyor> ilk gördüğümüzde bu nasıl oluyor diye bilmediğimiz bir şeydi. Çatalca çiftlik, şey. çiftlik Köy'de ben bunun üretimini gördüm ve oraya gittim. Beş gün boyunca orada kaldım. Hatta orada bir daya edindim beraber aynı küçük bir kulübede kaldık orman içinde. Çok keyifliydi. Ya oradaki bütün yaşadıklarımı bütün hikayeyi toplayıp mikserdeki o depoya koymaya çalıştık. Çünkü dayının anlattığı hikayeler her gece bana anlattıkları orada dış ses olarak bize evet. yansıyor. Ee, bu konuyla ilgili yaptıkları çalışmalarda tomruk deniyor bu işe. Kömür üretiminde yaptıkları şeyleri geçmişiyle kıyaslayarak bugüne bana dair bir belgesel kıvamda küçük bir şey çektik. Onları anlatıyorlar. Tomruk'un kendisini çekip o duman çıkma olayını kullanarak büyük bir videoya onu sunduk. Ve aslında orada bir beş tane fotoğraf var. O fotoğraflarda bir sürecin parçası. Çünkü birinci günden beşinci güne kadar <gülüyor> sıralanmış durumda. <gülüyor> um, yani işin bu değil ama Tomruk nedir diye bir sor sormak istiyorum. Çok bir, Çünkü o eskimiş bilgiler ya bunlar artık. E, bu tomruk ağacı kesip yani şunu da demek lazım. Serginin adı 20'sinden sonra neden 20'sinden sonra? Çünkü baltalık ormanlarda bir ağacı 20 yaşında kestiğinizde 20 yaşından sonra o ağaç ölmüyor. Genç olduğu için fidan veriyor ve buna o köyde orman gençleştirme diyorlar. <gülüyor> Çünkü o köyün geçim kaynağı bu ve her kestiklerinde bir ağaç ölseydi o bölgede ağaç kalmazdı. Sürekli aslında bu ormanı koruduklarını söylüyorlar ki bence de ciddi bir koruma mevzusu var orada. Evet. Hatta... Bu ormancılık yöntemi hatta. yani aslında Evet evet. Şey. Ormancılık yöntemi. O gelenekselleri dayalı kalarak güzelce ilerliyorlar. Tomruk dediğimiz şey ise ağacı kesip e, ters huni şeklinde tek tek diziyorlar sanki heykel yapıyormuş gibi. Çünkü her parçanın arasında küçük boşluklar kalması gerekiyor. Üstünü saman ve toprakla örttükten sonra ortasında bir delik var. O deliğe... Köz bırakıyorlar küçük bir ateş. 5 hmm. gün 10 gün boyunca bu içeride kömür tüssüleşiyor ve ben bu süreçte oradaydım. Bu süreci gerçekleştirdim. 10 gün sonra üstünü açtığımızda aslında boyut da küçülüyor. Çünkü hmm. 10 gün boyunca tüsülünce ağaç çekiyor ve dağılıyor. Evet. Kömür üretim süreci böyle bir duruydu. Evet yani çünkü aslında dağların üst üste gelmiş bir huni şeklinde e, evet. fotoğraflanmış halini gördük en başta. Neye yarar derse dinleyicilerimiz kömürler. E, bu kömürler neye yararlar? <gülüyor> Dışarıda konuşmuştuk günlük hayatımızda. Günlük hayatımızda demeyelim o kadar da değil galiba ama mangal kömürüne tekabül ediyor değil, evet, değil mi? Bir biyolojik de biyolojik kömür aslında bizim burada genel kullanımız amacımız mangal kömürü ama füzen niyetine de kullanılabiliyor. <gülüyor> ben orada füzen kullanılabiliyor. öyle Kullandım. Evet ama bir seri üretim mantığıyla değil yani sadece evet. dönüşüm sürecini vurgulamak açısından ağacı onunla çizmek süreci benim için ilgimi çeken kısım. Füzen evet. Zaten senin kullanıyor olduğun bir malzeme değil mi öncesinde? Aslında ya yok bu proje için proje yani. Için. Her bir proje kendi şeyinde ayrılıyor. Biraz aslında anlattıklarından anladığım şey de örneğin e, gittiğinde ormanda da köyde de vakit geçirmişsin. Diyarbakır'da da vakit geçirmişsin. Hı -hı. Şimdi e, Tarlabaşı proje, Ta, projesi evet. için de bir çeşit vakit geçiriyorsun çocuklarla. dört ay boyunca her hafta çocuklarla konuşmaya, sohbet etmeye falan gidiyordum. Orada çok keyifli deneyimler oldu. Evet. Bu, böyle yerine. bir süreç hali e, her işinde kullandığım bir şey mi? Yoksa mesela bu işlerin bu döneme özgü olmasıyla mı ilgili? Üçünün aynı anda olmasıyla mı ilgili? Ya aslında süreç YouTube bir çıkar zaten? Genel işte? olarak var yani. Benim çalışmalarımda bugüne kadar olduğu bir bölgenin parçası olmak, bir şey olmak var diyebiliriz. Evet yani ama bir o, o ama yüzden... gerçekçiliği de ekliyor. Hani buran işlerindeki o hani kendisi in, ne kadar e, indirekt gözükse de direkt doğrudan bağlantılar kurduğu ve kendi kullandığı malzemelerde direkt gerçeklikten aldığı şeyler oluyor. O yüzden de o <Gülüyor> zamanda birleşiyor olabilirler diye düşünüyorum. Evet yani mikserdeki evet. galeride de Mangal kömürlerini görebiliyorsunuz ortada aynı zamanda evet. o gerçekliği kullanmak derken. Evet. Ses de sıklıkla kullanıyorsun bu arada. Evet. Ee, sesi e, bırak orada kalsın. Atlı çalışmamda kullandığım alt pomantaki. Bu aslında budan bahsetmek gerekiyor. Bırak orada kalsın ismi ismi şeyden geliyor oradaki biz ilk önce işi anlatım tabii. İyi biliyorlar. Hı -hı. Ben Diyarbakır'a gidiyorum. Sür içerisinde delikli duvarları, kurşunlanmış belki duvarlar. Oradan kalıp alıyorum. <gülüyor> bu kalıpları aynı şekilde alt bu mantıya birebir şekilde. O delik neredeyse aslında altta da tam zıttı şekilde negatif kalıpları bize doğru gelecek şekilde kurgulandı, yerleştirildi. <gülüyor> <gülüyor> Ve her birinin altında bir ses var küçük operler şeklinde. Her ne için farklı ses çünkü... ...hepsinin boyutu ve vuruş şiddeti farklı olduğu için... ...hepsi için tasarlanmış, düşünülmüş bir ses Ama var. Diyarbakır'da belirli bir duvarı alıyorsun aslında. Hani orada da direkt olarak ölçüleri birebir tutan boşlukları... ...hani belirli bir ölçü var. Kaç ne kadar kaç metre bilmiyorum ama... ...orada da birebir o duvarı oraya taşıyor oluyor aslında. Hani o sadece hı hı. mesela Diyarbakır'daki delik duvarlar görseli değil... ...birebir spesifik bir duvardan bahsediyoruz. Yine bu aynı şekilde hani onu oraya götürmesi... Evet, aynı şeyi taşıyor olması aslında az önce konuştuklarımızın bir devamı evet. Evet. peki Sen anlatıyordun ve sesler deliklere göre tasarlanmış sesler değil mi? Evet, Yanlış evet. anlamadım. Yani bir ya orada... şeyin kaydı değil yani. E, kaydı değil, aslında kayıt. Ben bir şekilde... İnternetten ulaştım, filmden ulaştım. Kendim ürettim falan. Hı hı. Ama hepsi üzerinde oynadım. Çünkü şeyi düşündüm. O evin içerisinde olmayı hayal ettim. Hı hı. Ve her kurşun duvarı değdiğinde nasıl bir ses çıkarı hayal ederek kurguladığım seslerdi. Evet. Ya aslında tabancanın sesini duymamamızın sebebi de o. Ya çünkü ben o içeride olmayı hayal ederek oradaki temasa odaklanmaya çalıştım. Hı hı. O boşlukların tamamlayıcısı olarak şey o sesi koyduk. Evet. Sesi koyma ihtiyacım da şuradan geldi. Aslında Nesneler kendi başına o duvardan alındığı için duvar buraya gelmedi. Öyle bir niyetim de yoktu zaten. Çok soyut kalıyorlar yani. Tanımsız bir haldeler. Ve buna bir ses yardımıyla daha tanımlı olmasını istemiştim. Evet. Aslında, evet. Nasıl deneyimlendi? Biz kaçırdık. Ben merak ediyorum nasıl tepki gördüğünü. O, o, nasıl o, güzel tepki güzel. gördü? Güzel tepkiler aldım aslında o işle ilgili nasıl tepkiler aldım? aslında evet. o yüzden de tekrar başka bir yerde görebilecek miyiz bu işi diye sordum ben yani hani alt pomonti'deydi ama başka bir yerde olsa başka türlü tepkiler de görmek mümkündü sen nasıl düşünüyorsun o tepkileri nasıl değerlendiriyorsun o duvara özgü üretildi düşünürse evet hmm. ya başka mekanda olması şu an benim de bir şey diyemem çünkü yani o, o boy, orası için tasarlanmış bir işti hı hı taşınabilir. Evet. <gülüyor> Bakalım biz kaçırdığımızı kalmış. <gülüyor> evet <zaman>. evet. Başka <gülüyor> yerde <gülüyor> belki denk gelir. <gülüyor> Esas derdimiz o soruyu sorgarken, yani, yani şey deneyimleyebilecek biz. Evet. evet yani aslında o deliklerin benim için diğer anlamı da şu yani çünkü o oradaki bir bakkalın yanında bir evin dış duvarı hali hazırda görünmez kılınmış bir mekanla yani çok gündeliğin içerisinde o gündeliğin içerisinde olanın yani artık oradasın sürekli onu görüyorsun Hı -hı. ve artık o delikler bir şey fark etmiyor yani çok gündeliğine giriyor ve Hı -hı. görünmez hale geliyor o görünmezliği buraya taşıyıp aslında negatif de o yüzden negatif var Hı -hı. daha görünebilir olması amacıyla bırak orada kalsın onu da diyecektim ismi de şeyden geliyor Hı -hı. ben orada kalıpları alırken tabi boşlukları dolduruyorum geri almak üzere Hı -hı. ev sahibi çıktı ne yapıyorsunuz falan filan bir şekilde anlattık aslında dedi kapatmanız iyi oldu çünkü ben de rahatsız olmuştum yani koyduğunuz şey bırakın orada kalsın gibi arkadan geçen başka kişilerse şey dediler ya bu delikleri kapatmayın bunlar bize bir şeyin göstergesi hani kalsın orada aslında bırakın orada kalsın da oradan gelen bir parça bizde başkalarını göstereceğiz diye savunabilir <gülüyor> kendim belki. evet, evet. Burak Aba da ile beraberi senin turamıştın. De Perşembe günü 24 saat sergisi açılacak. Mixer'de de halen girmesinden e, sonra sergisi ne zamana kadar görülebiliyor? 1 Mart'a kadar görülebilir. Mixer'de sıra servilerde. 1 Mart'a kadar görülecek. İşlerin yani şey e, çok farklı e, medyalar kullandığını söyleyebiliriz. Mesela Mixer'deki sergi aslında bir instalasyon kendi başına, yani bir odaın e, evet. içerisinde. <gülüyor> farklı öğelerle oluşturmuş bir enstalasyon ya da bir deneyimin belki hani tekrardan temsili gibi de görülebilir. Bilmiyorum. Evet, benim Yanlışma. orada yaşadığım bütün süreçleri aslında bir fragman halinde içeri sunmaktı, oradaki havayı bir şekilde taşımaktı. <gülüyor> o yüzden çok parçalı bir iş. Fotoğraflar var, başka medyumlar var, videolar var. Hepsi bir fragman halinde. Orada benim yaşadığım durumu, gece anlatılan hikayeleri bir şekilde <gülüyor> oraya koymaya çalıştım. Evet, bir öyle bir e, ben Biraz belki alınmış da olabilirim ama belgesel şey de var. Evet. Ünteriyi de var aslında. O video evet iki. Kulaklıkları taktığınız ya, zaman evet. bu taraftan evet. eğer merak ediyorsanız. Peki bir yandan da Marmara Üniversitesi'nden mezunsun Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümü ve aynı zamanda yüksek lisans eğitiminde orada evet, devam anda. ediyor. Evet Tez devam ediyorum. Evet böyle bir tarafı da var ve resme hiç bulaşmadığını söylüyorsun. Evet, Bilmiyorum yani, bir sanatçıya kadar... sorulur mu ama. <gülüyor> Nasıl oldu da bulaşma? Nasıl bir çeşit bulaşmışsın da gibi gözüküyor yani. Miksere gittiğimiz zaman ağaç çizimlerini gördük en azından. Ya orada <gülüyor> aslında bir çizim var. Onu da evet. temsil üzerinden kurgulanmış. Evet, işte. evet. Yani kendisiyle kendisinin ilk anetizmi direkt dış, ağacın dış kontürlerini aslında oluşturdum. Çok da bir şey değildi. Yani Ağaçta ne dedikmiş? Olan... Evet evet. Ve ağaçla birebir boyuttaydı. Onu evet. oraya taşımak istemiştik. Ee, onun dışında çizim tabii ki ilk girdiğim senelerde yapmak gerekiyor. Ama ondan sonraki atölyelerde herkes kendi projesini üretiyor. Marmara'da böyle bir geleneksel anlamda bir kısıtlama yok. Ya yani bir tek evet. örnek ben değilimdir. Evet evet pek çok insan evet. vardı ama asıl senin tercihini merak etmiştim. O yüzden sordum. Süreç ben de. <gülüyor> evet Süreç gibi biraz seni anlatan kelimede. İlk senle ha, de bugün doğru. konuştuk birazcık da. Evet süreç ve zaman. Peki hmm. 24 saat e, perşem başlayacak. Sonrası için ne var hakkında? Sonlara doğru geliyor son birkaç dakikanın için. Sonrası var. için evet ürettiğim bir şeyler var ama bir takvim ya da mekan verebileceğim bir durum şu anda gözükmüyor. Selim de sorabiliriz üretim belki için, onun hakkında alınca. vardı küvetel olarak sürprizlerimiz olabilir diye yani şimdilik <gülüyor> peki eğer ekleyeceğiniz yoksa çok teşekkür ediyoruz perşembe akşamı bekliyoruz tasarjist de açılacak tarla başında daha, daha, İsmail afe, daha sonrasında 24 saat görülebilecek mi proje yoksa oradaki saatler nasıl olacaktı yani o video o duvarın artık kalıcı nesnesi olarak devam edecek. O menemenci açık menemenci olduğu sürece, sürece yani duvardaki saat edecek, evet. olarak görebileceğiz. Yani bir ekran açık olacak sürekli. Evet sürekli gece de sürekli. açık olacak. yani Belki dükkan karanlık olduğunda dükkan önünden geçen bir kişi de o videoyu fark ettik oradan saate bakabilecek. Hmm. Enteresan bir e, saat de icat etmiş gibi gözüküyorsun aslında. Bilmiyorum ya nasıl olacak? olacak görmeden ettim, söyleyemeyiz ama. Bilmiyorum bu ilk Fikri ortaya atan ben miydim ama birebir mekan üretmek, o mekanda sergilemek, mekanın nesnesi olması benim de hoşuma giden bir süreç. Ve hani saati çocukların baktığı zaman üzerinden okumak da keyifli. Bir de çocuklardan telefon ellerinde olunca tabii fotoğraf çektiler falan. Bir işin parçası da aslında bir kitap da yaptık onların çektiği şeylerden. Bir fotoğukumuz da var ortalama 400 sayfalık falan o da keyif verici bir şey. Peki mesela tarla başında olmasaydı yani zaman saat faktörü acaba başka bir yerde çocuklar çalışsaydın yine içinde olur muydu? Yine saat mi çektirdin acaba çocuklara? Onu merak ettim. Çünkü tarla başında bir yandan da zamana karşı yok olma ve hmm. sona erme hali bana yani çağrışım olarak aslında bir izleyici olarak geldiğinden soruyorum. Hiç düşündü mü tarla başının bu ölüme çok yakın olma halini? Z Ve zaman arasındaki ilişki. Aslında... Tabii yani düşünmek mümkün değil. Çünkü çıkış noktalarından bir tanesi de oradaki gündelik yaşamı merak konusu. Ve hani onların çocukların bakışı üzerinden işte dediğim gibi saate baktığımda aslında sadece orada saati görmüyoruz. Hı. Çocukların gün içerisinde saat kaçta nerede neler yaptıkları gibi şeyler de orada bize ilgimizi çekiyor. Benim için diğer ilgimi çeken. Aslında Yine belgesel bir durum vardı. Evet. <gülüyor> onların gözünden bir belgesel oluyor. Tarlıbaşın... Fotoğraflarda çok keyifli. Oradaki süreçleri anlatıyorlar. Heyecanla bekliyorduk diyoruz. Evet, çok hocam. Tamam. Tamam. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Için. Evet, evet. Katkınız için. Evet eğer zamanımız kaldıysa bu yarım saat için seçtiğimiz parçaya geçelim. Haftanın ayetlerinden gelecek. Tineri benden.